Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Bir Gariplerin Kitabı programında da Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla beraberiz. Kıymetli hocamız bize Esad Efendi Hazretleri'nin hayatını menakabını ve tasavvufi görüşlerini anlatıyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam Esad Efendi Hazretleri'nin e, Seiryüslük anlayışı ile alakalı, seiryüslükle alakalı kanatlarından e, bahsediyordunuz. E, son olarak da e, Esat Efendi Hazretleri seiryüslükte huslatın hizmetle mümkün olduğundan bahsediyor. Evet. Yani e, seiryüslükte huslat hizmetle mümkündür diyor. E, buradan devam edebilir miyiz yani? Evet. E, Teşekkür ederim. Aüz bilmem Muhammed ve Ala Alihi ve Sayın Vahit Bey, evet. bu konuşmalarımızda özellikle kıymetli dinleyenlerim diye bir ifade kullanıyoruz. Evet. Dinleyebilenler kıymetlidir. Dinleyemeyenler kıymetsizdir. Dinlemek bir kıymettir. Evet. Dinlemek bir değerdir. Semiul ül basir. Önce işitmek, sonra görmek. Görmek bir değer. işitmek de bir değer. Bir kıymet. Ama işitmek, görmekten daha farklı bir değer. Levkünna nesme'u evna külü. Mâ künna fi ashab-i Biz işitmeseydik. Levkünna nesme'u işitseydik. ...ve akıl etseydik... ...cehennem, cehennem ehli olmazdık... ...bak Hı. işitmek... Başladım. ...görmekten bahsedilmiyor... ...görmek bizi dışarı taşır... ...işitmek bizi içeri taşır... ...onun için sohbetlerde... ...gözler öne eğilecek... ...sağ solla meşgul olunca... ...konuşulanlardan bir şey anlayamazsınız... ...görmek dışarı taşıdığı için... ...ve sırf kulak olacağız... Sahabi ikramla biz böyle dinlerdik diye evet. şifayı şerifte birinci ciltin baş e, orta taraflarında bu cümleleri oradan alıyorum ve oradan naklediyorum. Biz böyle namazda oturu gibi otururduk böyle hiç başımızı kaldırmaz, hiç kımıldamazdık... içeri giren bizi bir dal taş ağaç zanneder diyor. Bazen güvercin gelir üzerimize konar diyor. Evet. Hiç kümuldemek. Sohbette hiç kımıldama olmayacak. ...parmağını oynattım sohbetin bitti. Kişik maldama yok. Bir de... ...hiç sağa sola bakmak yok. Oturduğun gibi sakin... ...nasıl kaldıysan bir saat devam edecek. En sonunda başına kaldıracaksın... ...sadakallahu lazim dendiği zaman... ...sohbet o zaman bitecek. Onun için... ...muhterem dinleyenlerim... ...dinleyenler muhteremdir. Dinleyebilenler muhteremdir. Herkes dinleyemiyor, herkes işitemiyor. ''Levkünnâ Nesma ''Olamıyor'' ...keşke işitseydik de... ...veyahut da işit, işitmiş olsaydık... İşte dinleyen... ...dinliyor elli defa bir şey söylüyorsun... ...yemekten sonra ekmek kırıntılarını... ...parmaklarınıza banın, alın, yiyin... ...diyor... ...elli defa söylüyorsunuz, elli defa dinliyor... ...yemekten sonra insana bakıyorsunuz... ...insan yemekten sonra... ...parmağının ucuyla ekmek tanelerini alıp... ...Allah'a saygı göstermiyor... ...ekmek kırıntılarını... ...çöpe dökmek, Allah'ı çöpe dökmek... ...demektir... Allah. Allah'tan geliyor o nimet. Senin midenin çöpe eşit olmaz demektir. O ekmek kırıntıları, artan yemekler, tabağındaki tamamen bitecek, tertemiz olacak. Kırıntısı kalmayacak. Saygıdır. O nimete saygı Allah'ın bizzat kendisine saygıdır. Sende iman varsa o saygıyı gösterirsin. İman yoksa gönde gösteremezsin. Bugün bütün dünyada çöpe atılan yemekleri hesapladılar. BBC ...televizyonunda bir program yayınlandı. Gelişmiş ülkelerin çöpsel artıkları... ...yiyecek artıklar hesaplandı. Gelişmiş G8 ülkelerine göre. Hani açlık sınırında ve açlık yaşayan... ...bir buçuk milyar insan var ya dünyada. Evet. O bir buçuk milyar insana... ...üç sene yetecek kadar yiyecek çöpe atılıyor. Açlık yaşayan dünyada Afrika ülkeleri gibi... ...açlık yaşayan... ...bir buçuk milyarlık... ...insana... ...üç sene yetecek kadar yiyecek... ...çöplere atılıyor. Ya, ya. Ne kadar büyük şey. Efendim evet dediğiniz gibi... ...bu Hazreti Esad Erbil'i... ...Sultanımız... ...Kuddisesi Ruhul Aziz... Evet. ...siz diyor... ...Allah'a kavuşma mı istiyorsunuz. Hizmete devam. Ben ilim adamıyım kendimce... Ben bir akademisyenim. 39 yıldan beri de bu mesleği icra ediyorum. 40. yıla girmek üzereyim. Okulumda dersleri veriyorum. Ama o dersleri verince okulda bana devlet para veriyor. Yani okulda verdiğim derslerin ücretini bu dünyada alıyorum. Evet. Ahirette bir şey vermiyorlar peşin aldık bu dünyada devlet bize ders veriyorsun diye para veriyor öyle değil mi evet öyle değil mi bunu yaşıyoruz Tabii. o zaman burada dünya ücretine çalıştığımız gibi ahiret ücretine de çalışmamız lazım evde her akşam oturmayacağız efendim bir talebe yurduna bir derneke evet. bir vakıfa bir strateji enstitüsüne bir talebe evine bir talebe yurduna Efem söyleyeyim insanlara, evlere, toplantı yapılan yerlere her gün gideceğiz, her gün gideceğiz. Bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil. Her Allah'ın günü gideceğiz. İhlasla, gösterişe kaçmadan, samimiyetle, yokluk duygusu içerisinde, gücümüzün yettiği işte teklifi mala yutak parantezi içerisinde gücümüzün yettiği her yere koşacağız. Yoruldum yok. Evet. yorulunca ey nefsim burada yorul ki ahirette dinlenesin burada dinlenirsen ahirette yorulursun burada la rahate fid dünya dünya ve ma fiha gharibun bura gurbet diyarı içinde yaşadığımız dünya yabancı bir diyar bizim asıl vatan burası değildi çalış 7 yaşında çocuklara konuş Efem söyleyeyim yaşlılara konuş gençlere konuş talebelere konuş ...esnafa konuş, tüccara konuş... ...entellektüellere konuş... ...bürokratlara konuş, askerlere konuş... ...kadınlara konuş, erkeklere konuş... ...yere konuş, göğe konuş... ...maddeye konuş, manaya konuş... ...ağaçlara konuş, çiçeklere... ...ne varsa Allah ne verdiyse ver... ...senin hizmetin budur... Öbürde de ticaret erbabıdır... ...o da milim milim... ...bir fakirin yaşadığı gibi yaşayacak bol bol artırmaya çalışacak ve geri kalanı kendisi para yönünden üstün. Biz bilgi yönünden işi çalıştığımız Bir bizde bilgi sermayesi onda da para sermayesi var. Evet. O da fazla parasını önce fakirlere Suriyelilere verecek. Ondan sonra efendim söyleyeyim talebelere, Kur'an kurslarına, öğrencilere, üniversite öğrencilerine Fakir ailelere, yoksullara, yetimlere, dullara, miskinlere, bunlara verecek. Verecek, hep verecek. Onun hizmeti kendi kazancının, kendindeki fazlalığın cinsineyse o fazlalıktan verecek. Vermezse ne olur? Ne olur hocam? Verene verirler, vermeyene vermezler. Bu olur. Allah sana verdi sen de ver. Ha Bu şu sen ver ki Allah da sana versin. Onun için her melek kalkar senin için dua eder. Ya Rabbi bu adam eğer senin yolunda verirse onun arkasına halefini ver. Halefini ver, halefini ver. Halef, halef der. Yok vermeye cümrülük derse. ...telefini ver, telefini ver... ...telefen, telefen, telefen der. Biz de hayırlı, hasenatı... ...hizmet yaparken... ...işte... Evet. ...ve mâ tes'eluhum aleyhi min ecrin... ...in illa zikrul zikrullil alemin Evet. Hizmeti yapacağız... ...karşılığını Allah'tan bekleyeceğiz. Ama bu... ...hizmeti yapıp da... ...insanlardan beklenti içinde olmayacağız... ...Allah'tan bekleyeceğiz... Bir makam değil mi? Daha üst bir makam var. Hizmeti yapacağız. İnsanlardan beklentimiz olmayacak. Ya Rabbi senden de bir şey beklemiyorum. Ben seni sevdiğim için yaptım. Bu kadar hizmeti yaptım. Bana cennet cehennem ver. Ben böyle bir kaygım yok. Ücret bekliyorum demek. Hizmeti yaptım. Beni cennete koy demektir. Karşılık var. Karşılıksız hizmet etmek diye bir kavram kafada oluşacak. Bu oluştuğu andan ibaren seni Süleymaniye Camisi'nin tuvaletinde tuvalet bekçiliği ve temizleyiciliği yapabilirler seni. Hiç de sıkılmasın, hiç de daralmasın. O da bir hizmet. Evet. Gelirsin burada İlam'ın başında talebelere tefsir dersi verirsin. Muhterem bir hoca efendi olursun. Herkes sana saygı gösterir. Bu da bir hizmet. Ne buradaki yüksek hizmet seni kibirlendirir... ...ne orada tuvalet ve pislik temizleyici... ...seni alçaltır. Senin hedefin Allah'ı sevmek... ...sevdiğin için yapmak. Cennet, cehennem yok. İşin kalitesi önemli değil. Neresi olursa olsun... ...problem yok. Evet. Allah için yapmak. Ne cennet, cehennem kaygısı olacak... ...ne halkı kaygısı olacak... ...bunların dışında... ...sadece Allah olacak. Bu şekilde hizmet edebilirseniz... Bu olgunluk getirir. Cennet için hizmet ederseniz bu bile olgunluk getirmiyor dikkat edin. Her ne kadar biz aciz olduğum için e, onların ücretlerini ancak in ecriye illa Allah. Benim ücretim Allah ödeyecek. Yani bir ücret bekliyorsun ama Cık, bekleme yok. Bedava, nefer, karın toklana çalışıyoruz. Allah rızası için. Allah rızası için. Başka hiçbir gayemiz yok. Bu adamı sen çağırırsın. Afrika Kamerun'a göreve gönderebilirsin. İnsanlar ücrete kafası şartlandığı için Kamerun'un giderini götürünü düşündüğü zaman seyaqulekel muhallafun min el a'rabi şaggalatna am ve ehluna demeye başlar. Efendim Kamerun'a göndereceksiniz ama ama yani evde hanım var, çocuklarım var. İşte benim bir işim gücüm var, ticaretim var... ...memuriyetim var... ...çolum çocuğum ve... ...kazancım, iş yerim... ...bunlar ne olacak diye bahane öğretir. Ücrete şartlanmış kafanın tepkisi budur. Evet. Tebük seferine katılanlarda bu yoktu. Hepsi Allah için gitti. Allah onlardan razıydı. Muhallef diye geri kalanlar da... ...emvaluna ve ehluna... ...mazeretleri hanım ne der diyorlardı... İşte esad bunu anlatıyor. Seyri sürükte Allah'a kavuşmak istiyorsanız... ...hizmetle ancak bunu sağlayabilirsiniz. Hizmet de karşılıksız olacak. İnsanlardan aferin beklemeyeceksiniz. İnsanların kötülemesi de bir şey ifade etmeyecek. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ İnsanların kına korkmuyorum. Benim kalbim rahat. Yani Ağzımdan çıkan lafı biliyorum. Yaptığım hizmeti ben biliyorum. Ben istediğin kadar eleştir. Ben kendimi bildikten sonra bana hiçbir tesir olmaz. Benim ne olduğumunu, ne için yaptığımı, ne ettiğimi Allah biliyor. Bu bana yeter. Ve kefa bi nefsikel ve keha billahi vekila. Evet. Eleysallahu bi kafin abdehu. Allah kuluna yetmez mi? Yetiyor. Bitti o kadar. Kimse enterese etmiyor. Bana ne? Övüyor. Bana ne? Yeriyor. Zemmediyor. Kınıyor beni. Bana ne? ...benim işim seninle değil ki... ...benim Rabbim bana ne diyor... ...Rabiyatul Adevi'nin dediği gibi... ...bütün insanlar bana... ...kötü diyorlar... ...ama sen bana iyi diyorsun... ...bayram bana, bayram bana... ...bütün insanlar beni beğeniyor ya Rabbi... ...ama sen beğenmiyorsun... ...yandım Allah'ım, yandım Allah'ım... ...yandım Allah'ım... ...yetişmiş insan... ...bu pencereden bakınca çok az... ...bugün hizmet diye İslam'a koşturan... ...insanların... ...yüzde doksan ...hizmete hizmet ediyor. Esadirbi Hazretlerin Mektubatı'nda... ...dün okuyordum, bir bahis geçti. İnsanların hepsi maalesef... ...nefsine hizmet ediyor diyor. Herkesin nefsine. Nasıl? Hizmetten... Bir ...mesela hizmette yükseliyorsun, yükseliyorsun... ...bir yere müdür oluyorsun, baş... ...oradan alıp seni... ...genel kuyma başkanından er yaptığın zaman... Sallanıyor insanlar. Aa ne oldu bana diyor. Sallanıyor. Ben bu kadar hizmet yaptıydım da. Niye böyle olduydı da. Ya sen geçiyorsun. Yukarıdaki durumunla aşağıdaki durumun aynı mı olacak? Farklı mı olacak? Onu anlamak istiyorduk. Tevhüt ehli misin? Ama görüntüye göre tevhüt ehli değilsin. Demek ki sen hizmeti şöhret için yapıyordun. Aferinler duymak için yapıyordun. Allah yoktu. Onun için Halid bin Velid. Genel Kurmay Başkanlığından erlik mertebesine indi zaman tebessüm ediyordu. Genel Kurmay Başkanı iken er gibi yaşıyordu. Er olduğu zaman yine er gibi yaşamaya devam etti. Evet. Halinde değişiklik yoktu ki. Halinde değişiklik yoktu ki. Hazreti İsa Aleyhisselam göklere bakmazdı. Hazreti İsa utanırdı Allah'tan hep yere bakardı diyor. Hep toprağa bakardı diyor. Ne kadar ilginç. Dün Şifai Şerif hatmi yapıyoruz ya. Evet. Işte. Ankara'da Tabii 35 tane konuşma yerim var Ankara'da Allah lütfetti elhamdülillah Peygamberimiz darlandığı zaman Gığa bakardı diyor Sevinçli Mutlu bir şeyle Müjdelendiği zaman Tebessüm eder yere bakardı diyor La tefrahu bimâ taakumullah Allah size bir nimet verdiği zaman Ferahlamayın, sevinmeyin Toprak ölüm demek Nimet geldiği zaman ölümü hatırlayın. Ve lâ te'esev Bir şeyi kaybettiğiniz zaman da üzülmeyin. Göklere bakıyor, ferahlıklara bakıyor. Darlıkta da gök ferahlığına. Sevinç genişliğine de yer darlığına bakıyor. Bakın Peygamberimizin fizik-afizik fizik, evet. maddemana dengesini kuruşuna bakın. İçi manevi daralınca göğe bakıyor. Gök genişliğine bakıyor, fizik göğe bakıyor, başını kaldırıyor bakıyor. İşte kıble mescidi kıblenin e, değişmesi olayında kalbin daralırdı. Göğe bakardın sürekli. Tefsir kitapları yazar. Vahiy bekliyordu çünkü. Onun için diye. Hayır ferahlanmak için. Çünkü gök mavi. Mavi rahatlatır. Mavi çünkü ölümün rengi. Onun için bakıyor. Genişlediği zamanda, sevindiği zamanda hemen yere bakardı peygamberimiz diyor. Biz sevindiğimiz zaman havalara, göklere bakıyoruz. Peygamberimizin Behavioral olarak Davranışa bağlı olarak Gerçekleştirdiği sünnete bakın Bizim yaptıklarımıza bakın Peygamberimize birkaç yüz kilometre uzak kalmışız Çok. Dış ve zahiri görünüş itibariyle Halk içinde bulunmak Dıştan diyor Batın ve iç dünyada da Yalnız Allah'la beraber olmak hali Bizim bu tısavvı yolunda önemlidir Dışta halkla halkı yaşayacaksın işte de Allah'la beraber... ...Allah'ı yaşayacaksın. Ben direktik halvet deren Tabii. Karabalığın içerisinde... ...halveti Allah'la baş yaşayacaksın. Efendim... ...halka hizmet... ...hakka hizmettir. Yani... ...dervişlik... ...kişisel benliği yok edip... ...toplumsal benliğe... ...oradan da ilahi benliğe... ...yol almak demektir. Ürünç diyor ki Yunus Emre... ...dervişlik dedükleri ...bir acayip duraktır. Derviş olan kişiye... ...evveldirlik gerektir. Evet. Seyrisülük esnasında... ...bazı mertebelerde... ...feyiz yokluğu gibi durumlar vuku buluyor. Bakıyorsunuz feyiz kesiliyor... ...seyrisülükten. Heyecan kalmıyor. Efendim taş gibi oldum diyor. Bir odun gibi hissiz kaldım diyor. Eskiden ağlardım diyor. Şimdi buz gibi bir kış mevzimi yaşıyorum. Takır takır oldum. O eski heyecanlarım, ateşlerim, alevlerim nerede? Bu gibi durumlar vuku bulmaktadır. Esad Efendi Hazretleri diyor ki tam feyiz feyzin görünmesine, hissedilmesine bağlı değildir. ...yani feyzi hissedemiyorum... ...ben de feiz yok demek... ...feyiz yok anlamına gelmez diyor... Yani ...fark edemeyebilir yani... ...fark edemeyebilirsin sen feyzi... ...tarikat büyüklerimizin bazıları... ...feyizin etkisinin... ...hissedilemediğinden... ...yokluğundan... ...ve tam mahviyete ulaştığımız zaman... ...değersiz bir mahluk gibi... ...kendilerini gördüklerinden bahsetmişler... ...ve bu şekilde... ...dervişlerini... ...irşat ve yüksek marifetlerden hissedar eylemişlerdir. Yani... ...bende hiçbir şey yok. Bende feyiz yok, makam yok... ...hal yok, acizim... ...ben bir hiçim, ben bir yokum... ...ben işte... Mahviyet hali yani. Mahviyetim, ben mahvam diyorsun. İşte o hal insana, insan yapıyor. Allah'ın önünde... ...hiçbir iddian yok. Ey Allah'ım sen her şeysin... ...Ey Allah'ım ben de aptım apt köle, köle... ...yani hiçbir şey olmayan, ben de bir hiçbir şeyim. Bu şuur yerleşmesi lazım. Bu şuur yerleşince moda düşkün olamıyorsunuz. Bu şuur yerleşti zaman alışverişi sevmiyorsunuz. Bu dünya size gölge gibi gözüküyor. Eşbah diyorlar. Allah rahmet eylesin. Hacı Gedikli abiyle sohbet ederken... ...hocam dedi, bu dünya bana dedi... ...böyle karanlık perdeli geliyor dedi. Göremiyorum bazen dedi. Doktora gittim gözünde bir rahatsızlık yok dedi. Evet. E sürekli murakabe ehliydi muhterem Hacı Gedikli Efendi. Rahmetullahi aleyh. Allah rahmet eylesin. Allah'a yakın olan bir kimseye bu dünya karanlık gözükür. Mudnara Hazretleri'nin Fusül-i anlattığı gibi çocuklar Allah'tan yeni geldi. Çocuklar bu dünyaya alışırken iki ay, üç ay dünyayı pek net göremezler. Fulu görürler. Net göremezler. Biraz karanlık görürler. Çocuklar, ufak yavrular. Önemli bir şey bu. Evet. Çocuk saflığı oluyor. Çocuk saflığı. Allah'a yakın. Allah'a yakınsanız dünya karanlık. Bir de dünyaya yakınsanız Allah'a karanlık gözüküyor bu sefer. Futbol düşkünü. Efendimiz'in bakıyorsunuz. Clash of the Clans oynuyor. Legend of Empire oynuyor. İnternet oyunları oynuyor. Fenerbahçe düşkünü. ...lakoz gömlek giyiniyor, modayı takip ediyor... ...gezmeyi, tozmayı seviyor... ...tam dünyacı olmuş... ...dünyadan razı, memnun... ...dünyayı seviyor... ...radu bil hayatü dünya... ...vetme ennu biha... ...kalbi dünya ile tatmin oluyor... ...dünyadan hoşnut oluyor... ...dünya ile rahat oluyor... ...dünya ile rahat olan bir kimse... Allah'la beraber olamaz, Allah daraltır... ...cuma namazını kıldığımız zaman... Hoca iki kere kat farzı kılınca selam verince cemaatin üçte ikisi dışarı kaçıp gidiyor. Oğlum nereye gidiyorsun sen diyorum. Efendim daralıyor mu hocam diyor. Pescitler sıkıyor ya. He cami beni sıkıyor diyor. Doğru. Kur'an da sıkıyor. Allah Allah zikri de sıkıyor. Hadis okuyorsun sıkıyor. Sohbet sıkıyor, cami sıkıyor. Kabir şimdiden sıkmaya başlamış haberi yok. Kabir şimdiden sıkmaya başlamış. Haberi yok. boğuluyormuş gibi oluyorum. Dünyayı çok sevince Allah'la ilgili yapılanmalar da daralmalar olur. Ve Allah fulü gözükmeye başlar. İman zayıflığıdır bu. Allah'a yakın olursanız bu sefer bu dünya sizi sıkar. Bu dünyayı zindan görürsünüz. Karanlık gelir gözünüze. Demek ki Hazreti Gedikli Efendi'nin rahmetullahi aleyhin ...imanı sağlanmış. Dünya artık... ...eşbah gözüküyor, gölge gözüküyor... ...hayal gözüküyor, fulu gözüküyor... ...net gözükmüyor. Ed dünya sicinül mümin. Hadi şerefin manası... ...bu dünya inanan kimsenin zindanıdır. Hayır. Bunun esas manası... ...şudur. Bir kimse... ...imanı çok kuvvetli olursa... ...bu dünya ona... ...zindan karanlığı gibi gelir. Sen ne zaman... ...dünyayı zindan gibi içinde... ...algı oluşturmasıyla oluşturursan, içinde zindan algısı oluşursa... ...o zaman sen hakiki müminsin. Dünya karanlıksa, dünyanın karardısa Allah'ın aydınlanmıştır. Dünyanın aydınlandıysa bu sefer Allah kararmıştır. Seküler hayat, modern hayat hepimizi maalesef Kur'an okumak sıkar hale getirdi. Namaz kılmak bizi sıkar hale getirdi zikir çekmek bizi sıkar hale getirdi. Salavat çekmek bizi sıkar hale getirdi. AVM'lerde alış yapmak bizim en büyük rahatlamamız ve relax mekanlarımız oldu. Dünyayı sevene Allah karanlık gözükür. Sıkılır Allah'tan. Allah bizi kendisine aydınlık göstersin. Dünyayı karanlık göstersin. Dünyayı da karanlık görelim. Sizin, sizin görelim. Evet hocam. İşte dervişin seyr kolaylaştırmak için İlmel yakin olanın yanında görüp tanıyarak olan aynı yakinin de gerekli olduğu şüphesizdir. Bir de seyir-i esnasında Ester-i Hazretleri'nin görüşleri bunlar. Evet. Bir de seyir esnasında cezbe denilen bir hadise vardır ki tarikatta önemli. Esad Efendi Hazretleri, Rahman olan Allah'ın cezbelerinden bir cezbe bütün insanların, bütün cinler, cin, cinlerin amellerine denktir. ...bunu okur, bunu söyler, böyle bir hüküm vardır der. Allah'ın kulunu kendine çekmesi... cebri Mahmudi derler buna. Evet. Allah kulunu kendisine çekmesi sayesinde... ...kul da... ...kendi gayretiyle... ...Allah'a gitmesi... ...ikisi arasında bir fark var. Yani var. kulun kendi cebesini kullanması... ...Allah'ın kendi cebesini kullanması. Allah'ın çekim alanına girmesi. Evet. Yani ama biri, birinci cezbe kula ait. Evet. İkinci de Allah'a. Hangisi daha üstün? Allah'ın Allah cezbesi daha üstün. İşte... ...ve gerçek ve hakiki sey, e, cezbe... seyr biter. İşte kalp, ruh, sirri, kafiye, ahva... ...işe murakabeyi, muhabbetli biter ders. Ondan sonra gelen seyr ...o saliki meczup olur... ...bittikten sonra. seyr bitmeden önce meczub-ı salik olur... Esadribazların mektubatında aynen böyle. Şu, e, bu konuştuğum gibi anlatıyor. Evet. bittikten sonra mezbub saliktir diyor. Salik mezbubtur bittikten sonra dersler. Bitmeden önce mezbub saliktir diyor. Birincisinde adam olmadan önce sen kendini gitmeye çalışıyorsun. Adam olduktan sonra o seni kendisine çekiyor. Onu çekmesi daha iyi. Son derslerimizi 1987 senesiydi muhterem ee, Musa Efendimiz Hazretleri Köşkle mübarek tebessüm ederek son dersi verdi. 87 senesiydi. Efendim bitti mi dedim. Bizim havuzumuzda yüzmeyi öğrendiniz. Cebeci Hoca dedi bana. Evet. Yani efendim dedim. Daha bu havuzda yüzmeyi öğrendiniz. Fırtınalarla dolu, tehlikelerle dolu yedi büyük okyanus var. ...bu yüzmeyi o büyük okyanuslarda kullan... ...hem yüzmeyi... ...hem de dalmayı öğren. Yüzmeyi öğrenerek hayatta kal... ...dalmayı öğrenerek inci çıkar. Bizim okulumuzda... ...sadece yüzmeyi öğrettik size... ...ama havuzda öğrendiniz. Bundan sonra dervişlik başlıyor. Bir de baktım ki Akşemseddin Hazretleri... Risaletin Nur adlı eserinde... ...diyor ki... ...bir kimse bu seyri sülükünü bitirip... ...murakabiye, muhabbete gelene kadar... Derviş denmez... ...müştebih derviş denilir diyor... Hmm. ...bitirdikten sonra derviş adını alır... Yani e der... ...ben kalp, ruh, sil, yani. kav... ...on buçki sene ders çekmişim... E ...bir de baktım ki bütün bunlar... ...dervişe benzeyen olmuş oluyor... ...derviş değil... ...dervişe benzeyen... ...müştebih derviş... E ...derviş bittikten sonra derviş olmuşuz... ...dervişlik bittikten sonra... ...başımıza gelmeyen kalmadı... ...hakikaten Musa Efendimiz Hazretleri... ...ne kadar isabet buyurmuş... ...giderken... ...Riyat'a. Orada ilk sene yakın kaldık... ...Melik Suyut Üniversitesi'nde. Evet. Muhterem Ahmet Şimşir kardeşimle beraber... ...orada çok sohbetler ettik. Cebeci Hoca dedi... ...şimdi sen Arabistan'la gidiyorsun dedi... ...bir sohbet üç kişiyle olur dedi. Ama üç kişi değil de... ...bir kişi bulursan... ...sohbeti onunla yap dedi. Gittik oraya... ...işte ben varım... ...Ahmet Şimşir Bey var... ...ondan sonra bir arkadaş daha var. Evet. Rahmi diye bir arkadaş... Önce üçümüz yaptık kısa bir süre fazla değil. Ondan sonra o bir kayboldu. Arabistan'da kaldığım süre içerisinde bizim Ahmet Bey'le beraber sohbetlerimizi onunla yaptık hep. İki kişi. Aynen gitmeden önce dediği gibi oldu. Üç kişi e, olur dedi sohbet dedi. Üç kişi yapın ama üçüncü kişi olmazsa dedi iki kişiyle yapın dedi. Aynen dediği gibi de çıktı. Orada kaldığımız bir iki sene iki sene neyse Ahmet Bey'le orada sohbetlerimizi iki kişi ile birlikte sohbetlerimizi yaptık bitirdik. Evet. Kıymetli Hocam, Esat Herbili Hazretleri sohbette maneviyat makamlarının yedi basamaklı olduğundan bahsediyor. Ve çığlık atan dervişle alakalı bir menkıbeden bahsediyor. Bundan bahsedebilir misiniz bize? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, Hazreti Esat Efendimiz, Kudüs-ü Ruhul Aziz, bu maneviyat bakam, makamları yedi basamaklıdır. Yedi tane basamağı var. İlk dört basamak, bunları geçmek çok çok zor. İlk dört basamağı geçmek gerçekten çok zor. Ondan sonraki üç basamak kolay. Bu ilk dört basamak maneviyatta... ...şeytan ve iblis... ...müride... ...zikir çekerken nüfuz eder. Yani bu ilk dört basamakta. İlk, nefsin, ilk dört nefsin, basamakta nefsin dört tabi, basamakta. E, i̇lk dört basamakta. Manivet basamaklarının... ...ilk dördünde. Şeytan zikre nüfuz eder. Ve... ...zikir çekerken Allah'ı düşünmesi gerekirken... ...günlük işlerini düşünmeye başlar. Evet. Zikiri çeker bitirir... ...bakar ki zikir etmemiş... Çocuğunun efendim söyleyeyim, okul taksitini nasıl ödeyecek? Kafasını onunla meşgul etmiş. Allah'la meşgul etmemiş. Bu yükselemediğinin alametidir. Kafaya Allah'tan başka bir şeyler geliyorsa. Namazda da aynı şekilde. Zikirde bunu sağlayan namazda da bunu sağlayabilir. Evet. Namazda yani siz zikir çekerken gönlünüze dünya gelmiyorsa... ...namazda da dünya gelmez... Rahat edersiniz, huzur içerisinde olursunuz. Efendim maneviyat yolunda müride rehberlik eden şeyh efendi. Müridini kontrol eder, onu korur. Yok bu şekilde olgun kemale sahibi bir kimsenin öyle bir şeyhi yoksa. İşte o zaman dervişin manevi tekamülü yanlış bir yöne kayabilir. Efendim dikkat ediyorsanız diyor Esadir Bey Hazretleri bugünlerde diyor bizim dergahımıza ziyarete gelen o doğu bölgesinden gelmiş bir halifemiz var. Gündüz zikirde beraberdik siz de gördünüz diyor Esadir Bey Hazretleri. Evet. O diyor mübarek böyle zikir çekerken sık sık kendinden geçiyor çuluklar atıyor böyle. Allah diyor bir... ...tiz bir sesle bağırıyor... ...herkes yürüp örüyor böyle... ...çok keskin bir çığlık... ...bir kartalın çığlığı gibi böyle... Cezbi ...bütün gönül yani. vadilerinde yankılanıyor... ...öyle bir hal... ...işte bunu gördünüz diyor siz bugün zikirde... ...o çok derecesi çok yüksek diyor... Evet. ...doğan bölgesinde... ...bir bölgenin halifezi... ...o zat benim halifem diyor... ...seyrü maneviyatta... ...büyük mesafeler kat etmiştir... ...buna rağmen... ...o kendisine vermiş olduğumuz müritleri... ...manen kontrol edip... ...onları koruyabilecek güce... ...daha sahip değil. Cezbeli olduğundan mı? Evet cezbeli olduğundan. İşte bu halifemizin müritlerinden... ...ufak tefek sakallı... ...o zatın zikir töreninde... ...kendini kontrol edemediğini... ...siz de gördünüz. Yani kendini kontrol edemiyor... ...Allah diye bağırıyor. Demek onun başında... ...onun dersini idare eden... ...görevli halifenin derecesi yüksek değil... ...onu kontrol edemiyor... Hmm. ...kontrol etse... Evet. ...feyzini ve cezbesini... ...dışarı aksettirmez diyor... ...zikir esnasında... ...attığı keskin çığlıklar... ...bunlardan anlaşıldı gibi... ...henüz daha ruhen ham... ...ruhen daha hazır olmadığı... ...alanlara yükselmiş... ...derecesi 3... ...5. 6. makamda dolaşıyor... ...bulunduğu makamında hakkını vermemiş... Yukarı makamlar da hazmedemiyor. Bu taşkınlıktır işte diyor. Yani... E, ...yarın litrelik bir barda ...bir litre su koyuyorsunuz... ...yarın litrelisi dökülüyor. Aynı bunun gibi. Kapasitesinin üzerine yerlere çıkmış. Halbuki daha aşağıda onun kapasitesi. Hazmedememiş. Yani bu saliki mezup mu oluyor hocam? Birinci, İyi, tabii, birinci bölümde. Birinci evet, bölümde mi? olduğu gibi e, mevzub-ı salik oluyor. Mevz, mevzub-ı mevzub salik. Mevzub saliki değil. seyir bitirmediği için. Bitirmediği için... Evet. meczub Salih salik Bitirdikten sonra artık Allah çöküyor Salih i oluyor İşte Onun bu şekilde çığlık atması Onu idare eden Halifenin hatasıdır Yani manen Derecesi yüksek bir insan olacak Bilgili olacak Ameli salih olacak Geceleyin uyku uyumayacak Efendime söyleyeyim Halli olacak ...aşklı olacak... ...kendisi makam olarak yükseklerde olacak... ...kuşatıcı olacak, hizmet ehli olacak... ...böyle özelliklere sahip... ...insanların halife olmaları... ...tabii... ...bu da çok zor bir şey... ...yani gerçek halife olarak... ...gösterebileceğiniz insanların sayısı... ...gerçekten çok az... Evet. ...nerede bu dereceler nerede... Ee, ...yani bizim gibi gariban insanlar... ...yani hiç buraları dolduracak... ...insanlar değiliz biz efendim... ...mümkün değil... ...cezbeler gelir nefa nefa... ...dervişler... ...durmaz atar sayha... ...vuslat ateşi düşer ruha... ...medet şeyhim... ...yetişim daha da. ...bismillahi... ...bunlar tabi kolay değil... ...yani gerçekten evet, cezbenin taşıması... ...kontrol altına alınması... ...yani kontrol altına alırsanız... ...cezbeyi kullanırsınız... ...cezbeyi kontrol altına alamazsanız... cebesiz kullanır... ...ve akıl yanması denen bir olay olur... Bundan ta yıllarca önce 1970'li yıllardı Konya'dan pardon İstanbul'dan Konya'ya Hulusi Baybal abi'ye fizik fakültesi ve kimya fakültesindeki iki genç delikanlı getiriliyor. Hulusi Baybal abi bana anlatmıştı. Allah rahmet eylesin. De, rahmetullahi aleyh. Rahmet eylesin. hocam dedi, getirdiler dedi. Ama nedir bunların hali diyor sordum. Bunlar kendi kafalarından la ilahe illallah zikri çıkıyor. Halbuki bir kontrolör olması lazım. Sayının belirli olması lazım. Şimdi biz derviş görüyoruz. 33 tane Allah zikri verilmesi lazım. Evet. Öyle dervişler var ki günde üç defa Allah, Allah, Allah. Öyle insanlar var. Kimisi var odun gibi olay olay yanmıyor. 1500-2000 bin tane zikir veriliyor. E bunlar kim ayarlayacak? Halife olan abi ayarlayacak. Er biliyorsa ayarlayacak ki Elhamdülillah biliyor abilerimiz. Evet. Ayarlanıyor. Ama bunlar bir bir kontrol mekanizması yok kendi kafalarından okumuşlar İmam Gazze'lini ihyasını. Hadi biz de zikir çekelim demişler. Günde beş bin defa la ilahe illallah zikrine başlamışlar. Tam hakiki nefi ispat zikri çekmişler. Al la İlahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe. Illallah. Böyle ciddi bir şekilde kendilerinden geçerek. O da çok zevkli bir şey. Ayet olmadıkları makama yükseliyor. Yükselince akıl nurları yanıyor. Evet. Akşam Setin Hazretleri makamatı evliyada anlatıyor bunu. Akıl nuru yanar. Akıl nuru yanarsa bu dünyayla olan temas kaybolur. Erkekliği gider. Asosyal olur. Toplum dışı kalır. Toplumla olan konformitesi, kop toplumla olan uyumu kaybolur. Gittiği yerde yaşar artık. Orada akıl yok ki. Ama bu dünya akıl gerektiriyor. Kurallı bir dünya. Dolayısıyla bildiğimiz teknik manada delirir. Onun için kafadan zikir çekmeyiniz. Mutlaka bir mürşidi kamilin ışığı desteği altında. Onun sizin elinizi tutmasıyla, onun sizi yetmesiyle yürüyün yolda. Tek başına gidilmez. mürşitsiz olmaz asla. <gülüyor> Mutlaka bir mürşid lazım. Hulusi Bayboğaz abimiz Allah rahmet eylesin rahmetullahi aleyh. Şöyle durumlarına baktım. Hocam diyor şöyle bir dokandım diyor. Daha dokanmadan elim yanıyor diyor. O kadar ateşli diyor. Hmm. Belki dokansam yani ateşten ben dayanacağım diyor. Elimi uzak tuttum. O da çok ruh duyarlı, ruh sentitif bir insandı gerçekten. O ayağını toprağa koydular. İki sene ayağa toprağa kaldı babasının mezarın ucunda. O iki senede ayağa çürümedi Hulusi abinin. Doktor Hulusi Bayban Bey. Ayağı, ayağı çürümedi, ayağa çürümedi. Sami Efendimiz de öyle derdi. Evladımız biz size bu dersleri mezara insan olarak giresiniz diye veriyoruz. Biz size bu dersleri mezarda cesedini çürümesin diye veriyoruz. Ama dersi düzgün çekin. Bir keresinde Ankara'ya mektup yazmıştı 1976 senesinde, 39 sene önce. Dedi ki Ankara'da 23 kişi ders çekmiyor, onların dersleri ben çekiyorum, yoruluyorum, çeksinler dedi. 15 gün sonra bir mektup daha geldi. O 23 kişiden çekmeyen 3-5 kişi daha kaldı. Dizgirlerini çeksinler, ben çekiyorum, yoruluyorum. Eğer çekmezlerse derslerini isim olarak bildireceğim. Allah ...bu maneviyat yolu öyle sıradan bir yol değil efendim... ...kolay bir yol değil... ...biz bunu yaşadık Ankara'da... 39 sene önce bunu yaşadık... ...bunu gördük biz... Evet i̇şte Hulusi Baybel abi... ...bu iki kimya fakültesi ve fizik fakültesinde... ...okuyup da zikir çekerek... ...tabii bir şeye bağlı olmadan... ...kafadan zikir çekerek... ...akıl nuru yanan, deliren... ...bu gençleri... ...kontrol ettikten sonra... ...hocam ateş gibi yanıyordu... ...tabii salavat lazım... ...çektikleri zikirleri bırakmaları lazım. Bir takım uygulamalar var tabii. Biraz dünyevi eleşmeleri lazım. Alaat'ın tepesinde... ...rafındaki dükkanları biraz dolaşmaları lazım. dünyevileşmeleri lazım. Salavat lazım. Çekilen dersen hemen bırakılması lazım ama... ...biraz zor gözüktü gözüme. Onu getiren... ...babasına dedim ki... ...kardeş... ...bana getirmeden önce bunların tedavisi için... ...benden önce birisine götürdünüz mü... Evet e, muhterem hocam dedi bu yavruların ben büyük bir zata götürdüm. O şöyle bir nazar etti artık bunların akıl nuru yanmış gerisin geri dönmeleri mümkün değil dedi. Keşke bir şeyhe ders alçalardı da ders alçalardı da onun verdiği direktifleriyle derslerini çekselerdi. Kimdi bu zat diye sordum. İstanbul'da Adanalı Sami Efendi diye birisi varmış o söyledi bunu deyince hemen irkildim ben diyor. Evet. Ben efendim onun halifesiyim burada Onun görevlisiyim O Bunu tedavi edemediyse Ben hiç tedavi edemem Mümkün değil Dolayısıyla beni affedin Yani benim şeyhimin yapamadığı bir görevi Ben asla yapamam Ve bıraktım diyor kendi haline diyor. Ve o çocuklar Uzun yıllar meczup olarak yaşadılar Bir tanesi sanırım hala hayatta olduğunu Zannediyorum Fatih civarında bir yerde yaşadığını Öyle duyardık ama şimdi ne oldu, nasıl oldu? Bir tanesi de öldü. Tabii yaşı 60 70'i bulmuştu. Eceliyle vefat etti, Allah rahmet eylesin. Yani burada bu önemli, çok önemli. Böyle e, siz sahip olduğunuz makamın yukarılarına zikirşeyerek çıktığınız zaman... ...odanın yükünü sizin akıl nurunuz yanmak suretiyle çekemez. Şu lamba 120 voltluk ya, 300 voltluk... Bir... Elektrik amper uygulaması, direnç ohm uygulaması verirseniz watt, 300 watt uygularsanız patlayıveriyor değil mi lamba? Evet. İşte onun gibi olmuş. Evet. Hocam. Fazla feyz gelmiş. Her şey ölçüyle. Yemeğe bile patlayana kadar yemiyoruz, doyana kadar yiyoruz zikir de doyana kadar yenilecek. Daha incelikler var bunun. Çok derin incelikleri var. Süperfisiyal olarak, yüzeysel olarak bu kadar anlatabiliyoruz. Bunlar doktora tezlerinde uzun anlatımlar var. Hangi esma, hangi esma ile terbiye edilir? Esma esmaları yani bazı esmalar sıçıran insanların diğer esmalarla terbiye edilmesi usulü nasıldır? Mesela böyle derslerimiz var bizim. Ama tabii evet, o doktora mahsır derslerinde Deta detaylı, o, konular, detaylı evet, malumatlar evet. orada veriyor. Burada dinleyicilerin de fazla kafası karışmasın. Sadece yüzeysel anlatıp geçiyorlar ama sadece verilen vazifesini herkes yapsın. Kafadan zikir çekilmesin. Esad Erbiye Hazretleri bunu anlatıyor. Anlatmak istedi bu. şey yönetecek ne kadar zikir verecek o kadar. Üç, üç, üç bin, üç bin, üç yüz, üç yüz, yüz yüz, otuz, otuz, otuz. o kadar bitti. İht fazla yok. İhtiyacına göre yani. İhtiyacına göre. ...fazla versen mide patlar... ...midesi patlayarak yemekten ölen insanlar var... ...kalp de bir mide gibidir... ...maneviyata fazla dolarsa... ...kendine göre alması gerekenden fazla gıda alırsa... ...o da patlar çatlar... ...ve kalp ölür... ...yani akıl ölür... ...yani delirir yani... Evet Evet hocam... ...bu Esad Efendi Hazretleri... ...bazen Anadolu'ya geçtiğini anlatıyor... ...menkıbede... ...ve orada bir müridinin kabrini ziyaret ediyor... Kabir ziyaretiyle alakalı Esad Efendi Hazretleri'nin bir hatırası var. Bir de kısaca bundan bahsedebilir misiniz? Tabii efendim. Esad Efendimiz, ben bizzat kendi tespit ettim. Çünkü 35 yıldan beri çalışıyorum. Yani evet. 1970 kaç senesi? iyi hatırlıyor. 79 senesinden beri çalışıyorum ben bu konuya. 79 senesinden beri, şu ana kadar bir 36 sene geçti. 36 yıldır çalışıyorum. Evet. Bu kitap böyle birdenbire çıkmadı Şimdi ikinci yıl de bitmek üzere elhamdülillah İnşallah. yayınlayacağız. İnşallah. Yani keşke Erkan matbaası bassa da Erkan adına çıksa çok arzu ederiz ama tabii himmet abilerimiz evet. ne eder, nasıl himmet eder onu bilemeyiz. Öyle bir ümidimiz var. İnşallah. Şimdi Gerediye gittiğini gördüm ben. Gerediye'ye gitmiş. Meşhur Hacı Emin Efendi Hazretleri var. Esad Efendimizin halifesi. Bunu tespit ettim ben. Evet. Çok büyük bir zattı. Ciddi, çok ciddi bir alimdi. Ve senede iki defa falan Gerede'ye giderdi. Hacı Emin Efendi camisi var şimdi orada. Ölümünden 36 sene sonra Geredeli Hacı Emin Efendi Hazretlerinin... ...mezarının olduğu yerden İstanbul-Ankara yolu geçti. Mezara kaldırılmak zorunda kaldı. 36 sene sonra muhterem Geredeli Hacı Emin Efendi Hazretlerinin mezarı kaldırıldığında. 36 senelik cenaze sapa sağlam çıktı. Gömüldüğü günkü gibi. Ve Gerede'nin Çoğullu köyüne nakledildi. Oğlu Kemalettin üstün efendi ile beraber mezarı şu anda yan yana. Evet. İşte oraya gittiğini ben mesela biliyorum. Pierre efendimizin oraya gittiğini biliyorum. Efendim söyleyeyim diğer şehirlere gittiğini biliyorum. Tespit ettim yani ben bunu. Biliyorum. Ee, daha bilemedim biz Trabzon, Urfa, ...Kayseri... ...hatta İzmir... ...Bursa hele zaten ayak üstü her zaman... Bursa'da Pazarına sık sık... ...efendim söyleyeyim... ...bu gibi bölgelere yani tespit edebildiğim kadarıyla... ...Türkiye'de epey bir bölgeye... ...Esad Efendimiz gitmiş gelmiş... ...ziyaret yapardı gider gelirdi... ...hatta bir keresinde... ...hanımını, oğlunu... ...işte çocuklarını... ...Dişçi Mehmet Efendi Konya davet ediyor... ...hanımını gönderiyor... ...Mevlana ziyareti için ta 1926'lı yıllar. Dişmemede efendimizin muhterem anne karşılıyor, ilgileniyor anneyle, çocuklarla. Onlara çok güzel bir hafta ikramda bulunuyorlar. Mevlana ziyareti yapılıyor bilmem ne. bile Hazretlerimizin hanımı çok memnun kalıyor. Öve ve anlatamıyor Konyalıların çok böyle misafirperver olduğunu, çok cömert olduklarını. Çok Allah'a bağlı olduklarını Konya imandır biliyorsunuz Türkiye'de İman. Evet. Ve Esad Efendimiz çok memnun kalıyor Teşekkür mahiyetinde Böyle bir mektup yazmış Dişi Mehmet Efendi'ye Fakir Dişi Mehmet Efendi'nin hayatını yayınladım Benim Allah Dostları dizisinde O mektup var orada evet. Öyle güzel ifadeler var ki Keşke Mehmet Efendi'nin yerde ben olsaydım Diyesim geldi <gülüyor> Hizmet etmeyi bilemeyiz Efendimiz Maalesef hizmet etmeyi bilemiyoruz ne zaman adam olacağız? Estağfurullah, bilemiyoruz. Efendim esadeli bir Hazretleri... mübarek Zat... yine bir tefasında Anadolu'ya gidiyor. Bu olay sanırım ya Konya'da ya da Kayseri'de olduğunu zann ediyorum bu olayın. Evet. Kesin bilgi elde edemem ama Konya veya Kayseri olabilir. Orada vefat etmiş bir müridinin kabirini ziyaret ediyor. Mezarın başına geliyor, selamun aleyküm diyor. Mezarın başında işte bir tane Fatiha, on bir tane kulhu huvallahu ve adab kitabında öyle yazıyor. Bir tane elham, on bir tane kulhu huvallahu ve okuyor. Ondan sonra derin bir murakabiye dalıyor. O sırada mezarda yatan müridinin sağ tarafında hanımının da mezarı varmış. Sağ taraftaki hanımın ruhaniyeti zuhur ediyor. Nasıl oluyor hocam? Ruhaniyet zuhur etmek ne demek? Yani şöyle oluyor. Eselil bir bu murakabiyet dalınca daldığınız o hale yakazı hali denilir. Evet. Yani ölme sırasında, ölüm sırasında bu izabelatül hulkum diyorsunuz ya. Ruh boğaza vardı zaman. Ne olur? Ve entum hine izin tenzurun olur. Göz açılır, bir şeyleri görmeye başarsınız. Hmm. Manen yandaki mezardan o müridinin, mezardaki müridinin, yine yandaki bir başka mezar hanımının ruhani olarak kalktığını görüyor. Eser-i Hazretleri diyor ki, efendim bana da dua edin ne olur diyor. Yani ona dua ediyorsun bana da edin diyor. Evet. Bana himmet edin diyor. Bunun üzerine Pir Efendimiz ...Kuddüs'e Sürru Hazretleri o mezarın başına geçiyor. Ona da bir Rehram on bir okuyor. Ona da murakabeye dalıyor, tefekkür ediyor, Himmet ediyor, dua ediyor. Ve o sırada o kadıncağızın da mezarında bir huzur ve oluşuyor. Ondan sonra tebessüm ederek elhamdülillah ikiz de rahatladı diyor. Kabirde olanlara himmet etmek, onun için zeyaret etmek lazım. ...büyükse siz alırsınız... ...sizden küçükse verirsiniz... ...onun için gitmek... ...ya almak ya vermektir... İkisi de iyi bir şey... Evet. ...keşke... ...ölünce... ...bir pir gelse benim kabrime... ...lütfeyleyse de... ...himmet etse benim ruhuma... Bismillahi. ...bu da benim temennim olmuş oluyor... ...tabii temennilerin... ...arda arkası kesilmez... Yani ama eser vaziyetleri ziyaret etmiş ölüllerin biz iyi, de onu gönül öle ediyor acaba böyle bir biz de ölmüş olsak vefat etmiş olsak böyle ha. muhterem efendimiz gelir de hayırlı ömürler versin hocam. bizim cenazemizde bir sahbaalar bizi rahmet olsun diye mezarımızın başında bulun bizi ahirete yolcu eder mi böyle ümitlerle günlerimiz geçiyor efendim yani Anadolu böyle bir işte aşk içerisinde kavrulup gidiyor. Ama buradan anladığımız yani ölüler bizden bir fatiha bekliyorlar yani değil mi Tabii, hocam? Yani, fatiha yani, bekliyor. Himmet yani, bekliyor. Yani himmet bekliyorlar. Yani rahatlıyor. Çünkü Kur'an okunuyor, rahmet iniyor. Rahmet iniyor. Kolay değil. Onlar artık bu dünyada yapacaklarını yaptılar. Yapacakları bir şey kalmadı. Geriden bizim destek vermemiz lazım. Hayra hasenet yapacağız. Babamıza, annemize bağışlayacağız. Geçmişlerimize. Ya veyahut da üzerimize Kul hakkı olan insanlar var. Ödemeden biz öldüler. Sıhaplarımızın bir kısmını onlara bağışlayalım. Yani bu gibi incelikler var. Ee, zorlu işler bunlar. Allah yardımcımız olsun efendim. Evet, evet hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok bir teşekkür şey çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymeti dinleyenler bir gariplerin bu programında sonuna geldik. Hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak mümkün efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.